Miktat Kadıoğlu'yla Havadan, Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın. Evet. Oldukça sıkıntılı ve gergin günlerin içinden havadan sudan konuşalım birazcık. Evet. Haziran başladı. Ve artık ilk baharın ortalarına doğru da gelmiş durumdayız. Hatta bitiriyoruz galiba değil mi ilk baharı? Nedir durum? Bahar bitiyor. evet, yine birazdan da resmen yaza giriyoruz. Aslında birazdan da aslında biz meteorolojik olarak yaza girmiş durumdayız. Şimdi hocam havaya baktığımız zaman bugün çok çok sıcak. Ee, böyle bir durum var. Mevsim normallerinin çok üzerinde. Ama birkaç günü sonra Mersin'in altına ince tekrar. Bu 5, 6, 7 Haziran, iki 2 Haziran'da da çok tuhaf bir yağış tahmini var yani. Kimisi çok az, kimisi çok fazla gösteriyor. Hafta kaotik. sonu yani. Cumartesi, evet. pazar ve pazartesi demsar ki. Evet, çok kaotik bir durum orası yani kim ne dedi belli değil tahminler. herkes şaşırmış durumda. Hocam bugün hava sıcaklığı 33 derece olması bekleniyor. 33, Bendeki evet. tahminler böyle. Ee, rüzgarlar hep lodos, lodos, lodos. Hava açık. Ee, çarşamba günü hava sıcaklığı e, düşüyor. 21-22 dereceye. Yani 11-12 ee, ya... derecelik bir fark oluyor öyle mi? Evet. Rüzgar kuzeye dönüyor. Yıldıza. Ve yağışlı çarşamba günü. Öğle saatlerinden itibaren ve öğleye doğru yağışlı gözüküyor İstanbul. Sonra Perşembe günü tekrar 28 dereceye çıkıyor. Yağış yok. Rüzgar genel kuzeyli. Cumadan itibaren güneye dönüyor rüzgar. 20, hava sıcaklığı 28 derece tekrar. Yağış yok. Haftaya, cumartesi günü. Ee, rüzgar birazcık batılı hale geliyor. 25 derece. Yine yağış yok. Ama cumartesi gece, gecesi ne itibaren hafif bir yağış basıyor İstanbul'da. Pazar günü devam ediyor. Pazar günü şiddetlenen bir yağış bu. Ee, Pazar günü sıcaklık 22 derece. Pazartesi de 21 derece olarak tahminlerde gözüküyor. Haftaya salı da yağış olmayan bir gün gibi duruyor şu anda ve hava sıcaklığı 25 derece yani en sıcak gün bugün bir hafta boyunca peki hafta sonunda yani özellikle 5'inde cumartesi ve 6'sında pazarda ya. hafif mi dediniz yoksa bazı Bence hafif başlıyor sonra yani cumartesi akşamdan başlıyor hafif bir yağış pazar günü öyle devam ediyor Pazar gün öğleden sonra kuvvetleniyor ama en kuvvetlisi Pazartesi günü. Ha, pazartesi Öğledi. olsun. Evet ama Cumartesi, gecesinden başlıyor asist olarak Pazartesi geceye doğru iyicene kuvvetlenmiş oluyor. Böylece e, tahminlerin şeyi bu gözüküyor. bugün tabii hava tahmini çok zor tutmuyor yani neredeyse. <gülüyor> Çünkü çok lokal oluyor yağışlar bazen. Çok da Nerede ne zaman yağacağına söylemek de çok zor. Sürekli hava tahmini istemiyor. Özellikle sanak yağış tahmini verildiği için sanak yağışlar da aralıklı yağdığı için millet çok tek şeyde kalıyor. Böyle, gerçekten yağacak mı o saatte buraya yağacak mı bizim buraya yağar mı o sağnak yağış nereye yağar gibi. Ama böyle bir tuhaflıklar var ama 5'inden itibaren hava yağ bağışlıyor yağışa özellikle 6'ı ve 7'ye doğru kuvvetleniyor. Evet. Mevsim oranın altındır ama dokuzundan sonra tekrar mevsim oranını daha çıkacak olası çıktı. Evet. Peki bir de şeyde Latin Amerika'da, Orta Amerika'da, Guatemala'da müthiş şeyler var. Fırtına başladı. Tayfun hatta galiba. Hmm. Agata mevsimin ilk büyük fırtınası. Evet, Ort tropikal fırtınalar. Tropikal fırtına mahvetmiş orada. Yani son benim gördüğümde bugün elimize geçen bir şeyde 143 kişinin öldüğü ve binlerce ve binlerce kişinin evinden, yerinden, yurdundan olduğu haberi vardı. Evet, işte Tayfun mevsimi açıldı. Açıldı tabii. Yani tayfun mevsimiyle beraber tabii bir de bitmek bilmeyen tarihin en büyük çevre felaketi diye nitelendirilen bir olayı da nasıl etkileyecek bu, bu sene? Çok yüksek oranda tayfunlar ve tropik fırtınalar hesap ediliyormuş bekleneceği. Yani bugün 142'ymiş sayı Agatha adlı tropikal fırtına evet. Orta Amerika'yı vuran. Seller ve toprak kaymaları ve onlarca kişi de kayıpmış. Yani bu sayının çok daha yüksek olması da e, mümkün. Ayrıca da işte hadde hesabı yok yani evlerini terk etmek zorunda kalan. E, 170 El Salvador'da da 179 toprak kayması meydana gelmiş. 9 ölü 11.000'de tahliye varmış evlerden. Böyle bir haber vardı. Asıl tabi bu şimdi petrol sızıntı diyorlar ama aslında fışkırması demenin çok daha duygun olacağını düşünüyorum. Milyonlarca galonun her gün artık dökülmeye başladı neredeyse. Ve onun da durumunu yani Ağustos'a kadar bir kere durdurulamayacağı haberi verildi. Belki de bundan sonra bütün tükenene kadar o rezerv akacak Meksika körfezine. Bu tabii e, e, bu fırtınalarda olursa ne olacak? Artık onu tahmin bile edemiyorum Miktat Bey. Fırtınalar yani bu tropikal fırtınalar Meksika köpetine girersek ki evet. o zaman gidiyor. E, oradaki bariyerleri ne bileyim o bütün o, bu petrolü taşmış olan etrafa onları böyle kontrol etmek için bariyerler koyuyorlar. Evet. Herhalde o bütün o an parçalar o. Bütün o Petrolü daha da hızlı bir şekilde ve her tarafa yayar. Oradaki çalışmalar da durdurur. Şu anda kontrol etmeye çalışıyorlar. Ya, evet. Ve hiç yani bahsetemiyorlar. Işte. Evet, onlar tamamen stop eder ve yüzeydeki bütün petrol çok kuvvetli, hızlı bir şekilde her tarafa yayılır hatta. Üstelik yani de bir Evet, yalnız petrol de değil, bir de e çok uh, toksik olduğu da e, bilinen dispersant dedikleri yani dağıtıcı e, oh. adı verilen koreksit diye bir madde kullandılar ki Avrupa'da bazı ülkelerde de yasakmış. Ama e, hatta Amerikan hükümeti böyle bir şey kullanmayın demesine rağmen e, sorumlu BP şirketi devam etti. Şimdi o zaman bu petrolü de çözüyormuş bunun daha da kötü evet. olduğunu söyleyenler var çözülmesinin toplanmasını zorlaştırdığı halde ee, ve o zaman hayvanların da ağızlarına ve solungaçlarına filan kaçması e, ergi, eriyerek ve ergiyerek neyse işte şimdi bir de bunları da e, koreksitli bir petrolü dağıtırsa bu fırtınalar tabi ne olur Allah bilir artık yani evet o solungaçlar evet, tehlikeli yani işte bu fırtınayla bütün hayatınıza gelecek ve evet, de kıyıya aslında yıkanacaktır daha çok. Tabii deniz kabarmasıyla tam böyle kıyı bizim bildiğimiz deniz kısmı değil. Daha bir da içlere doğru o bütün girecektir karadan. Çünkü evet o. Ve daha içlere doğru bütün o kıyılardaki ekosistemi boyayacaktır yani. Solvay'dan güzelce bir ayrıştıracaktır. Her tarafı yok eder ortaya şeyler yani. bir de fırtına ve bu işlere doğru kayması yani kıyıdaki gibi o bitki sistemide yeşil alanları yok edecek gibi eder gibi bir durum çıkar ortaya gibi bilmiyorum. Şimdi bu evet yani, yani. mesela bütün bu çok önde gelen bir okyanus bilimciyle deniz bilimciyle konuşmuşlar Karl Safina diye birisiyle ve bu şeyin Meksika körfezinin aslında onu da pek ben en azından ben bilmiyordum pek bilinmiyor diyecektim ama Meksika körfezi dünyanın en verimli bütün deniz ve e, kara hayvanlarının yani kuşların filan da e, en çok üreme noktası e, müthiş zengin bir yermiş yani Konsantre evet. bölgesi inanılmaz bir hayat makinesi e, diyorlar kazan dairesi gibi hayatın e, milyonlarca hayvan körfezi geçip işte orada kuzeye mesela göç ederken kuşlar orada buluşup sonradan da bütün Kuzey Amerika'da Kanada'da Arktik bölgelere Doğu yakasına Kanada'nın çeşitli bölgelerine yayılıyorlarmış ve orası mahvoldu şimdi yani sadece bölgesel bir felaket değil Belki de bütün dünyayı kapsayacak bir felaketten bahsediyoruz. Ve onların bütün bu hayvanların üreme mevsimine de denk geldi. Şimdi bütün yumurtaları, larvaları toksik bir çorba içinde e, dolaş, dolaşıyorlar. Bu çok ağır bir... Yani Avrupa'ya filan yaşayacaktır. Mesela deniz çulluğu, işte akkum kuşu, taş çeviren kuşu gibi adlarını bile bilmediğimiz kara tavuk, yağmur kuşları filan. Hepsinin kanatları da bulanınca o zaman göç edemiyorlar. Uçamıyorlar çünkü. Evet. Ve yavrularını da besleyemedikleri için büyük bir yani türleri açısından çok ciddi bir yıkım tehlikesinde meydana getiriyorlar diyorlar. Aladoğanlar mesela. Evet. Büyük bir felaket. Evet. Ben dün Gediz'e tel de İzmir'de. Öyle mi? Belikanlar, kuğular, işte kuşlar, suçul alanlar, tuzlalarda yani dediğiniz şeyi orada gördüm gerçekten. Öyle bir yaşam fışkırıyor toprağın içinde, suyla, biraz az Meksika fıskiyesi gibi sıcak orası Çünkü evet. suydu sular. böyle bir su var. Ve dediğiniz gibi her tarafta her türlü canlı var ya orada olmuyor. Yok yok. Şimdi bu tür alanlar şeydir aslında. Bu kuşların uzun mesafe uçan kuşlar için benzin istasyonu gibi bir yer burası. Evet şart yani. yani. Sürer... O sulak alanların evet. sazlıkların filan, bataklıkların onlar için hayati önemi var değil mi? Evet, evet. duraklıyorlar. Hocam evet düşünün şimdi siz uzun bir yola gidiyorsunuz benziniz bitiyor. Bir yerde menzim almanız lazım yola devam etmek için. Evet. Şimdi bunlar bazen insan hani yolda kalanlar olur. Bazen ben de eskiden mesela araba sürerken öyle oluyor. Mesela gözüm hep orada bitti bitecek benzinci arıyorsun böyle. Perişan bir durumda olduğu, oluyor insan bazen. Bunlar için de öyle yani burada. bir benzin istasyonu. Buraya iniyorlar, besleniyorlar, tekrar buradan yakıt alıyorlar. Ondan tekrar uçmaya devam ediyorlar. Şimdi bunlar düşünün bütün bunları yok ettiğimiz zaman küremezlerce ben tükenmiş, bitmiş kuş şey bulamıyor. Evet. Tekrar yani beslenmek. bu çok önemli bir nokta. Çünkü uzun evet, mesafe evet. uçucusu bu kuşlar. Belki de dünyanın evet. en uzun mesafelerini uçanlar bir kısmı. Ama evet. tüyleri yapışınca bu petrolden filan Enerjileri bitiyor ve çocuklarını da o zaman da zaten işte bu Akdoğan filan Ala Doğan gibi hayvanlar da kapıp yani çok ciddi bir yıkıma sebebiyet verecek diye anlatıyorlar işte. Evet maalesef yani tamam, korkunç bir şey ya. Evet. Ama işte insanlar onun farkında değiller yani işte yok. Ama mesela hala mesela petrol arama delme yasağı gelmedi. Hatta devam da ediyor, ediliyormuş. Meksika körfezi de dahil olmak üzere inanılmaz bir şey yani. Bütün bu fecat'e facaya rağmen hiç kimsenin haberi olmadan da bu petrol kuyuları açma, delme işine devam ediliyormuş büyük şirket, enerji şirketleri tarafından final. Malıcık ya. Durum böyle yani şey pek fazla. Ekonomik bakınca ol olaya pek fazla şey görem görünmüyor insan. Oradaki değerler, güzellikler, zenginlikler, yaşam. E i̇şte gerçek bedelini tabii çevreye ve topluma denince hayvanlara bu hesaba katılmayınca ekonomik olarak ucuz tabii petrol çıkartmak. Ama, ama bir de bunun sosyal kayıpları var. Doğal, çevresel kayıpları. E i̇şte Bunun ne, kalıyor, ne zaman. evet, o zaman evet. petrolden derhal vazgeçilmesi şart, akıl dışı devam etmek yani ama öyle olmuyor. O, kolay kolay olacak gibi durmuyor hocam. petrolden vazgeç. <gülüyor> evet. i̇şte, da yani şey mesela Türkiye'de mesela taş uçakları açılıyor her yerde. Evet. İhtiyat var yani taşlar. Ama bazen gibi böyle bir yerde açılıyor ki yani inanılmaz bir şey. İnsan yok pes de ediyor yani yok da artık yani bu da olmaz. Çünkü o en kolay yerden taşımacılık açısından en su yüzeyden en kolay taşı çıkarabilecek yerlere yöneldiği için iktisat mantığıyla o zaman tabii çevredeki bütün doğal alanı, ormanı, kuşu, börtü böceği hesaba katmıyorlar elbette. İktisada artık çevresel kayıpları da komak gerekiyor. Sosyal kayıplar. E zaten benim, kuru işte kuru. son bir 2 yıl herhalde bunu da koyduk koyduk. Yoksa gitti. gitti. <gülüyor> Gerek yok kalmayacak ondan sonra. Evet. Peki çok teşekkürler Miktat Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan